Hasan Tahsin Feyzli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El Bakara Suresi 104-152. ila Ayetler Ey iman edenler! Peygamber'e, râina, bizi gözet, güt demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve onu dinleyin. Küfre sapanlar için çok acıklı bir azap vardır.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 onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Nesih, Allah Teala'nın uyguladığı tedrici ve pedagojik bir eğitim metodu ile, dinler ve hükümler arasında yaptığı bazı değişikliklerdir. İslam, önceki dinleri, dinler arası nesiyle hükümsüz bırakmış, ayetler arası nesihte aynı konudaki bir hüküm için yeni bir açıklama getirip, bu hususta son hareket tarzını belirtmiştir. Genel olarak, yürürlüğe giren bu son ayet, bazen bir hükmün müddetini beyan, bazen de takkit etmiş, yani sınırlama getirmiştir. Hem de, yüce Allah, nesihle kullarının itaatini ölçmektedir. Çünkü, neshin imkansızlığını gösterecek hiçbir delil yoktur. Bu ayetin sonunda ve diğer ayetlerin başındaki, bilmez misin ifadesi, bilmedin mi kalıbıyla gelmiştir. Fakat, Türkçe ile maksadın daha iyi anlaşılması için bu ifade kullanılmıştır. Yine bilmez misin? Elbette bilirsin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Bilin ki sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ve koruyucu ne de bir yardımcı vardır. Allah'a inananlar elbette onu malikiyet ve hakimiyetiyle tanırlar. Asıl koruyucu ve yardımcı olarak onu bilirler. Yoksa ey Müslümanlar! Vaktiyle Musa'yı sorguya çektikleri gibi, siz de peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse, muhakkak o dost doğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan birçoğu, Kur'an'ın gelmesiyle, ...gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra... ...içlerindeki kıskançlıktan dolayı... ...imanınızdan sonra sizi küfre döndürmeyi arzu ederler. Ey Müslümanlar! Savaş, ceziye ve benzeri şeylerde... ...Allah'ın emri gelinceye kadar... ...şimdilik onlara affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Başlangıçtaki bu uygulama... Tevbe suresinin 5 ve 29. ayetleriyle nesh ve cihada izin verilmiştir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Hayır işlerden kendiniz için önden ne yapıp gönderirseniz Allah katında onu bulacaksınız. Allah yaptıklarınızı şüphesiz görendir. Yahudi veya Hristiyan olanlardan her biri bizden başkası, asla cennete girmeyecektir dediler bu onların kuruntularıdır Resulüm de ki eğer doğru söyleyen kimselerseniz delilinizi getirin hayır öyle değil kim muhsin olarak iyilik eder işini güzel yaparak özünü Allah'a teslim edip şirk karıştırmadan ona iman ve itaat ederse onun mükafatı Rabbi katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Yahudiler, Hristiyanlar dinde güvenilir bir temele dayanmamaktadır dediler. Hristiyanlar da Yahudilerin güvenilir bir temeli yoktur dediler. Halbuki hepsi de kendilerine indirilen kitabı güya okumaktadırlar. Böylece okuma bilmeyenler de onların sözlerinin aynısını tekrar ettiler. Artık Allah, kıyamet gününde kitaplarının dışına çıkarak ayrılığa düştükleri şey hakkında aralarında hükmünü ve karşılığını verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını ve hükümlerinin yaşanır hale gelmesini isteyeni engelleyen, ve o mescitlerin harab olmasına koşan, uğraşandan daha zalim kim vardır? Onların oralara istedikleri gibi değil, ancak korka korka girmeleri gerekir. Onlara dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır. Doğuda, batıda, her yer yalnız Allah'ındır. Namaz kılmak için kıbleyi araştırdıktan sonra, Hangi tarafa yönelirseniz Allah'ın yüzü, rızası oradadır. Şüphesiz Allah rahmet ve nimeti geniş olandır ve O her şeyi bilir. Yahudi, Hristiyan ve Müşrikler Allah çocuk edindi dediler ve kafir oldular. Haşa O bundan uzak ve yücedir. Doğrusu göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Hepsi ona boyun eğmiştir. O göklerin ve yerin örneksiz yaratanıdır. O bir işin olmasını isterse ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Ehli kitap ve müşriklerden bir takım bilgi yoksunları Allah senin peygamberliğin hakkında bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Nasıl da kalpleri birbirine benzeşti. Biz kesin inanan kimseler için ayetleri apaçık gösterdik. Ey Muhammed! Doğrusu biz... Senin müjdeleyici ve uyarıcı olarak Hak Kur'an'la gönderdik. Cehennemliklerden sen sorumlu değilsin. Sen, onların milletlerine, dinlerine uymadıkça ne Yahudi ne de Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaktır. Resulüm, onlara de ki, Allah'ın hidayeti olan İslam, Doğru yolun ta kendisidir Sana gelen bunca ilimden Kur'an'dan sonra Eğer onların arzu ve heveslerine uyarsan Artık senin için Allah'tan yana ne bir dost Ne de bir yardımcı vardır Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden Onu Kur'an'ı hakkıyla okuyanlar var ya İşte onlar Ona gerçekten iman edenlerdir kim de onu inkar ederse, işte dünya ve ahirette en büyük zarara uğrayanlar onlardır. Yahudi ve Hristiyanlardan Müslüman olanlar Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi vaktiyle alemlere üstün tuttuğumu hatırlayın. Öyle bir günden sakınıp korkun ki, o gün hiç kimse, kimseden yana adına bir şey ödeyemez azaptan kurtulması karşılığında kimseden fidye kabul olunmaz hiç kimseye şefaat iltimas kayırma da fayda vermez ve onlara yardımla edilmez hani Rabbin İbrahim'i bir takım kelimelerle emirlerle denemiş o da onları hakkıyla yerine getirmişti Allah da ona ben seni insanlara imam, önder yapacağım buyurdu. İbrahim de soyumdan da önderler yap ya Rabbi dedi. O da benim ahdim, nübüvvet sözüm onların içinden zalim olanlara erişmez, onları içermez buyurdu. Hani beyti, Kabe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla Kabe'yi tabap edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani o vakit İbrahim demişti ki: Ya Rabbi! Burasını emniyetli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli mahsullerle rızıklandır. Cenabı Hak buyurdu ki: Kafir olanı dahi yaşadığı müddetçe biraz faydalandırır, sonra onu nankörlüğü sebebiyle cehennem azabına uğratırım. Varacağı yerde ne kötüdür. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz ikimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip, tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak, bir peygamber gönder. Şüphesiz sen, aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Hükümleri ve uygulamasını Kendini bilmeyen ahmaklardan başka, kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat, biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O, ahirette de şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona, Hakk'a teslim ol buyurduğunda, o da, alemlerin Rabbine teslim oldum, dedi. Hz. İbrahim, zat ve sıfatlarında, hüküm ve hakimiyetinde tek olan, alemlerin Rabbi, Allah'a bütün benliğiyle teslim olmuş, bunun aksine hiçbir varlığı yüceltmemiştir. Bundan dolayı, onun dinine Hanif dini denmiştir. İbrahim de bunu oğullarına tavsiye etti. Torunu Yakup da öyle yaptı. Ve ey oğullarım, şüphe yok ki Allah size dini İslam'ı seçti. Bundan böyle sizler, Müslümanca yaşayın ki, ancak Müslümanlar olarak can verin, dedi. Ey Yahudiler! Yoksa Yakup'a ölüm geldiği zaman, siz orada mı bulunuyordunuz? O zaman Yakup oğullarına, Benden sonra neye ibadet edeceksiniz diye sormuş. Onlar da senin ilahın, babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan bir tek ilah Allah'a ibadet ederiz. Ve biz yalnız ona teslim olanlarız demişlerdi. İşte onlar İbrahim ve Yakub oğulları böyle bir ümmetti. Gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Bir de Yahudiler, Müslümanlara Yahudi olun, Hristiyanlarsa Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Onlara de ki, hayır biz küfür beşlikten uzak kalıp bir tek Allah'a yönelen İbrahim'in Hanif dinine uyarız o Allah'a ortak koşanlardan değildi Ey müminler onlara deyin ki biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e İbrahim'e İsmail'e İshak'a Yakub'a ve torunlara indirilene Musa ve İsa'ya verilenlere diğer peygamberlere Rableri tarafından verilen kitap ve sayfalara iman ettik. Biz onlar arasında asla inanç yönünden bir ayrım yapmayız. Biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız. Eğer o Yahudi ve Hristiyanlar da sizin iman ettiğiniz gibi bütün esaslara iman ederlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse, mutlaka onlar size karşı ayrılıpçılık ve düşmanlık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O hakkıyla işitendir, bilendir. De ki, biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak... ...Ona kulluk edenleriz. Onlara de ki, Allah, hem bizim Rabbimiz, ...hem sizin Rabbiniz olduğu halde, ...siz O'nun hakkında bizimle münakaşa mı ediyorsunuz? Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. Biz O'na tam bir samimiyetle bağlıyız. Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak... Yakup ve onun evlatlarının Yahudi ve Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından bilinen ve bildirilen bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar böyle bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Medine'deki Yahudi ve münafık bir takım beyinsiz insanlar, Müslümanları üzerinde bulundukları eski kıblelerini Beyt-i Mukaddes'ten Kabe'ye çeviren nedir diyecekler. Resulüm de ki, Doğu da Allah'ındır, Batı da. O kullarının iyi niyet ve amellerine göre dilediğini doğru yola iletir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman 16-17 ay kadar Kudüs'e yönelerek namaz kılmıştı. Bunun üzerine Yahudiler kendilerine pay çıkararak şımardılar. Münafık ve müşrikler de ileri geri laf etmeye başladılar. Muhammed nereye yöneleceğini bilmiyor dediler. Cenab-ı Hakta Resulünün niyazı üzerine aşağıdaki ayetlerle Kabe'ye dönülmesini emretti. Ey Müslümanlar! Böylece sizi dengeli, seçkin ve adaletli bir ümmet kıldık ki, insanlara karşı adaletin örneği ve hakikatin şahitleri olasınız. Ve Peygamber de sizin lehinizde şahit olsun. Resulüm! Biz vaktiyle arzulayıp da şu anda yöneldiğin kıble olan Kabe'yi, ancak sen peygamberime uyanları, topukları üzerinde geri dönen münafık ve mürtetlerden ayıralım da, onlar bilsinler diye kıble yaptık. Gerçi bu çevrilme, elbette Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerden başkasına ağır gelmektedir. Allah, sizin imanınızı, Mescid-i Aksa'ya yönelerek kıldığınız namazlarınızı, Asla zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah, insanlara karşı çok şefkatlidir. Çok merhametlidir. Adil olma vasfı, Buhari'nin ifadesidir. Vasat, yani dengeli ifadesi, orta, ifrat ve tefrikten uzak, muhtedil, hayırlı, adil ve mümtaz gibi anlamlara gelir. Resulüm, Kıblenin Kabe'ye çevrilmesi hususunda vahyin gelmesi için yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi seni elbette hoşlanacağın bir kıbleye çeviriyoruz. Artık namazda yüzünü mescidi haram Kabe tarafına çevir. Ey müminler! Nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Şüphe yok ki kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu pekala bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, her iki kıbleye yöneleceği, kendi kitaplarında yazılıydı. Resulüm, Andolsun olsun ki, sen kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara, her türlü ayeti, mucize ve delili getirsen bile, İnatlarından senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana gelen ilim, vahiyden sonra onların arzu ve heveslerine uyarsan, mutlaka sen de zalim hakkı çiğneyip, kendisine yazık eden kimselerden olursun. İnat, taasup, nefsin imanla terbiye edilemeyişinden, ve Allah'a tam teslim olmayışından ileri gelir. Yüce Allah'ın Kur'an geldikten sonra ona uymayıp da arzu ve heveslerine, çıkarcı isteklerine uymanın zalimlik olduğu hakkındaki Rasulüne yaptığı bu uyarı bütün inananlarıdır. Kendilerine kitap verdiklerimiz Muhammed'in vasıflarını kitaplarında gördükleri için onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken onlardan bir grup, bildikleri halde gerçeği gizlerler. Hak ve gerçek olan rabbinden gelendir. Bu hususta asla şüpheye düşenlerden olma. Herkesin ve her toplumun yöneldiği bir yön, bir kıble ve bir istikamet vardır. Öyleyse ey müminler, hayır işlerinde yarış edin, nerede olursanız olun, Allah hepinizi mahşerde hesap için bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Resulüm, her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü mescidi harama doğru çevir. Bu emir Rabbinden gelen mutlak bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yine her nereden yola çıkarsan çık, Namazda yüzünü Mescid-i harama doğru çevir. Ey müminler, sizde nerede olursanız olun yüzünüzü onun tarafına çevirin ki diğer insanların aleyhinize sizi küçük düşürecek bir delili olmasın. Ancak onlardan ulu orta konuşarak zulmedenler hariçtir. Bunlar yine de edepsizliğini sürdürebilir. Artık siz onlardan korkmayın. Benden korkun ve o tarafa dönün ki, size olan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yolu bulabilirsiniz. Nitekim size nimetimi tamamladığım gibi, içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, şirkten, maddi ve manevi kirlerden ve kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti ve onun hükümlerinin uygulanmasını öğreten, ve bilmediklerinizi bildiren bir rasul gönderdik. O halde beni ibadet ve itaatle hatırlayın ki, ben de sizi sevap ve mağfiretle anayım. Bana şükredin, ibadetsizlik ve itaatsizlikle bana nankörlük yapmayın. İnsanlardan bir kısmı, sahip olduğu dünyalıklarla sevinmekte, övünmekte, diğer bir kısmı da, maddi ve teknolojik ürünleri icat edenleri veya, Kendisinde güç görüp kahramanlaştırdığı şahsiyetleri övmekte ve onları şükranla anmaktayken buna karşılık kendisini yaratan ve sayısız nimetler lütfeden Allah'ın yüceliğini ve ona şükrünü, kulluk borcunu unutmaktadır ki bu da tam anlamıyla nankörlüktür. Allah'a ibadet ve itaatle şükrü yerine getirmek nimeti artırır, basireti açar, berekete vesile olur emirlerine muhalefet etmek, karşı çıkmak ve itaatsizlikse küfür ve nankörlük olup azabı arttırır. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El Bakara suresi 104 ila 152. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul